Ama en son analizde hepimizin bir merakı değilse. Dolayısıyla işte böyle ilk e, bir e, ilkel e, varlık e, böyle 4 milyon yıl öncelerden, şempanze şempanzeyle böyle 15 milyon yıl önceden. Yani diyoruz ki şempanze insana en fazla benzeyen hayvan. Fakat şempanze 15 milyon yıldır, diğer yüzünde. Diğer bir de 15 milyon yıl yaşında varlıklara baktığımızda işte değişik türlerin o ilk böleği insan 1.75 milyon yıl önce şununla karşılaştığımızda doğanın bir insan ortaya çıkarmak için ne kadar daha fazla çalıştığını görüyorsunuz Homo erectus 1.6 Homo sapiens 500 bin yıl bunun ne kadar emekle ortaya çıkmış bir organizma olduğunu burada ne olarak görüyorsunuz Yine şöyle bir şey var. Çünkü evrenin başlangıcına göre insanlığın başlangıçları. Yani saati bir olarak kabul, yani 12'de başlayacak olursanız, örneğin 12:00 diyor ya. İnsanın evrenin başlangıcına göre ortaya çıkma tarihi saat 11 59 Yani bu ne kadar geç ortaya çıktı? ve ne kadar üzerinde uğraşıldığına herkes uğraşmışsa görüyorsunuz. Mesela bir sıçanda sıçan beyninin bedeni oranı 0.40 hinde de biraz daha fazla insanda resüs maymununda 2.09 insanda 6.30 bu en büyük beynin bedeni olan oranın konusundaki en büyük değer. Burada da yani insan bedeninde beyninin önemlice bir yer tuttuğunu görüyorsunuz. Şimdi hepiniz biliyorsunuz biyolojik ve psikoloji derslerinizden sinir hücreleri adına nöron deniyor. Bu birbirleriyle haberleşen ve esas beyni oluşturan şey de bu nöronlar. Şimdi psikoloji derslerimizden de biliyoruz ki Esasında beyindeki hücre sayısında eskiden geliyor ki hiçbir şey değişmiyordur, ne kadarsa o kadar da değişmiyordur. Şimdi bunun çok öyle olmadığını biliniyor. Ancak nim olan esasında tek başına hücre sayısı da değil, nim olan hücrenin bir hücrenin kaç farklı hücreyle ilişkide bulunduğu. Yani sizin bir insan olarak kaç değişik insanla ilişkide bulundu, yani piyalarınızın ne vaziyette oldu, fabriklerinizin hızınız. Dolayısıyla burada böyle, bunun public relations'ı 1 ila 15 bin arasındaki bu sayıyı çok daha büyük veren kaynaklarla var. Dolayısıyla yani ne kadar birbirleriyle bağlantılı bir sistem olduğunu burada görüyorsunuz. İşte esasında beynindeki güç ve beynindeki o çok büyük potansiyel Devam sırada da bundan ve bununla ortaya çıkan beynin bütünsel olarak çalışmasından kaynaklanıyor. Şimdi e, peki bu, bu şey, bu hücre e, sayısı e, ne gibi değişiklikler oluyor beyin içerisinde e, gelişimle beraber? İşte hücre göçü, aksonlar, aksonlar yani beyin geliştirici aksonlar uzuyor dendirikler uzuyor, dallanıyor, dallar kayboluyor ve dikenler dökülüyor veya oluşuyor. Sinapslar oluşuyor, sinir ağları ete, etrafında miyanizasyon yani yağ dokusu gibi bir şey oluşuyor ve bütün bunlar da beyindeki ile ilgili olan bir şey. İşte beyin denen şey yapısal olarak böyle bir şey. Peki, şimdi bu fonksiyonlarına baktığımız zaman, Konuşun, beyin bilgiyi nasıl işlemler? Şimdi burada iki tür işlemleme var ki önümüzdeki haftaya, 15 gün sonra ben insan zihni bilgiyi nasıl işlemler dediğim zaman bunun paralelini insan zihnimde de göstereceğim. Şimdi ben bir şeye bakıyorum, bu benim gözümden giriyor. Gözümden giriyor, yukarıya çıkıyor, kortekse geliyor, oradan geliyor. Veyahut da kulağımdan geliyor, yukarı çıkıyor, oradan geliyor. Buna ne deniyor? Seri işlemleme. Bir aşağıdan yukarıya işlemleme. Yani sadece böyle mi oluyor? Seri mi işliyor? Hayır sadece seri işlemiyor. Ve bu bağlantının çok büyük bir boyutta yani o ona, ona, ona, ona geri dönüyor, oradan oraya gidiyor, buradan buraya gidiyor falan. Yani böyle böyle böyle seri işlemleme diye bir şey. Beyinde valiz konusu ile değil bir paralel işlemleme söz konusu bunun beyin çapında baktığımız zaman beyinde seri ve paralel işlemleme birinci kortekse oradan asosyasyon kortekslerine üst düzey asosyasyon kortekslerine parietal lotlara limbik sistemlere aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı ve paralel yani bir, be bir uyarıcı meydana geldiği zaman milisaniyeler içerisinde neredeyse muhakkak ki bir saniyenin çoktan içinde bütün meyin, bütün yapılarıyla bir ilişki içine giriyor. Bu tabii yapacak göreve göre kimi zaman bazı merkezler, kimi zaman bazı merkezler. Fakat her türlü durumda bu tek yönlü bir işleme değil, seri paralel işlemlerinin müşterek olarak meydana geldiği ve dolayısıyla bütünsel yani polistik olarak çalışan bir meyne işaret eden bir durum. Bu da bu. Yani değilmiş beyin, sadece seri işlemiyormuş, aynı zamanda da paralel işlemiyormuş. Diğer konu ne? Mesela beyin'deki işlevsel alan. Şimdi ben demin dedim ki size en son analizde biz bütün bu komşulukları ve bu PR ilişkilerini, bu de paralel işlemlemelere baktığımız zaman beyin bir bütün olarak çalışıyor. Bütün olarak çalışmak demek yani her yer, her yere eşdeğer anlamadım. Zamanında Lerşli diye birisi çıkıyor. Diyor ki her yer her yere eşleyen bilim olan neresi değil bilim olan ne kadarı. Ve mesela bir öğrenmenin merkezi olmadığını, her tarafta öğrenme yapıldığını, öğrenme bozulacaksa bozulmanın miktarının tamamen ne kadarlık bir alanın bozulduğuna veyahut da tahrip olunduğuna bağlı olduğunu söylemişim. Şimdi tabii benim de bütün olarak çalıştığı doğru ama doğru olan bir başka gerçek daha var. Benim de bazı yerler var. O yerler bazı işlevlerden sorumlu. Ama biz burada bunların birer merkez bu işin de sadece burada olduğu bizlerini almayacağız. Çünkü artık biliyoruz ki evet o merkez önemli. Fakat o merkez işini... Beynin bir sürü değişik yeriyle ilişki içerisinde yoktur. Şimdi bu anlayış içerisinde bunlara bakalım. Beden duyumu ile ilgili olan kısımlar, burası görme ile ilgili merkezdir. Burası işitme ile ilgili merkezdir. Burası ise motor merkezdir. Burada bizim iradeyle olarak hareket ettirebileceğimiz bütün organlarımız sırayla temsil edilir. Şimdi mesela görme açısından konuştuğumuz zaman, bakın şurada bir hat var, burada bir hat var. Bunlar ventral ve dorsal yolaklar, yani beynin üst kısmından giden, alt kısmından giden iki tane yolak var. Yani önce görsel kortekste, görsel uyarıcı işlemleniyor. renk, şiddet, boyut vesaire fiziksel özellikleri açısından işlemleniyor. Alt taraftan giden yol, bunun bir nesne olarak algılanmasını sağlayan yol yok <gülüyor> ben Üst taraftan giden yol ise bu uyarıcının nerede olduğuyla ilgili o, Ne ve nerede olarak. <gülüyor> Çünkü siz esasında bir şeyi gördüğünüz zaman biz bunu böyle düşünmeyiz ama bakın şimdi şey yaptığımız zaman biz bir şey gördüğümüz zaman sadece bir nesne, algılanan bir nesne görmüyoruz. Aynı zamanda da o nesnenin nerede olduğunu o yüzden bu algının adına görsel, mekansal algılama adı veriyor. Çünkü bir seferde iki şey. İşitme açısından da aynı şey. Fakat görselde bu çok net olarak görünüyor. Bir başka konumuz. Beyninde yananlaşma. Böyle Türkçe'ye çevirdik. Lateralizasyon İngilizcesi. Şimdi beynin bir sol tarafı var, bir sağ tarafı var. Sol beyin, sağ beyin. Şimdi bu sol beyin, sağ beyin meselesi böyle e, medyada çok şey hale geldi. Yani insanlar bunu e, tamam, devrim, sol bunu yaparsan sen sağ beyin misin, ben sol beyin diyeyim falan bir lafla ortaya çıktık. Biraz sonra bunun hani bildiklerimiz bilmediklerimiz hikayesi var ya, çok aşırı bir genelleme olduğunu göreceğiz. Ama işte halkın e, bilmeyi sevdiği biçim Sol beyin sözel, sağ beyin görsel uzaysal. Şimdi esasında sözel dediğimiz zaman, e, görsel uzaysal dediğimiz zaman e, genellikle de beyindeki bir sürü merkez iki taraflıdır. Çok az tek taraflı merkez vardır. Bunlardan bir tanesi geçen hafta 15 gün önce de konuştuğumuz gibi Depart'ın Korpus Pinealesi. Bir tanesi de Konuşma Merkezi. Onlar tek taraflı gerçekten de bunun kalanı. Ama onun dışında bir sürü şey, ço işlerin çoğunluğu iki taraflı. Ya yani iki taraftayken nasıl oluyordu efendim bu kelimeler, şeyler, sözler burada işte görsel, mekansal, sağlam. Böyle olmadığını göreceğiz zaten. Bu taraf analitik yani mantıksal, rasyonel. Bu tarafı sezgisel, yaratıcı, sağ taraf. Burası parçaya, yani analiz olduğu için zaten parçaya yönelik. Bu sezgi ve yaratıcılık olduğuna göre zaten bütün eyleik, yani sentezleyici. Burası mantıklı, burası duygusal. gibi böyle laflar var. Şimdi sen sağ beyinli bir adamsın, ben sol beyinli bir adamım falan diye şey laflar çıkıyor bundan sonra. Şimdi şunu da bilmemiz lazım. Şimdi bu sol-sağ hikayesi hani biz tabii beynimizde nerede olduğunu bilmiyoruz ama çok iyi bir bir şey var, ellerimiz. Kimimiz sağlak, kimimiz solak. Şimdi esasında bu sağlaklık ve solaklık hipotomik bir şey değil. Bu yapılan ölçeklemelerde böyle birden 9'a kadar, birden 7'ye kadar her neyse bir şeyden bir şey arasında değişen bir şey. Fakat gerçekten de solak, gerçekten de sağlak olan ve her ikisi de olan, yani her ikisi elinde, iki elinde aynı şekilde kullanılanların oranına baktığımız zaman Sağ elini kullananlar %96 gibi bir şey var. Yani insanlar genelde sağlak, küçük bir kısmı solak gibi bir durum var. Solaklık ve sağlaklığın derecesi yapılan harekete göre değişir diyor. Yani her ne kadar demin söylediğimiz şeyle böyle bir oran varsa da, bakın mesela kart açma söz konusu olduğu zaman, bu %50, 50 veya %90, %4 gibi bir şey değil. Oran sağ ve sol açısından %17 ve 79 oluyor. Kavanoz açma, süpürme, diş fırçalama, makas kullanma. Yani bu defa sağ ve sol arasındaki oran yapılan işe göre değişiklik gösterir Yani o zaman Sağlaklık ve solaklık kesin iki kategori olmaktan çıkıyor. Yapılan işe göre değişen bir şey haline alıyor. İşte görsel sistemin söz konusu olduğunda, sol yarı kürede harfler ve kelimeler, sağ yarı kürede karmaşık geometrik örüngüler. İşitsel sistem söz konusu olduğu zaman, sol yarı kürede dile ilişkin sesler, dile ilişkin olmayan sesler. Hareket söz konusu olduğu zaman, kompleks sayılıp bu tarafta müzikle ilgili şeyler bu tarafta filan gibi böyle bir yayın da var. Dolayısıyla bu sağlaklık solaklık sol beyin sağ beyin meselesini o literatüre veya sosyal medya, medyada olduğu gibi almamamız gerektiğini burada da görüyoruz. Tabi bu. Ee, burada çok önemli bir ilişki daha var onu da söylememiz geçmeden önce. Demin de söylemiş olduğum gibi konuşma merkezi ki onun adına Broca alanı denir. Broca alanı tek taraflıdır ve sol taraftadır. Ama kimde sol tarafta? Sağ elini kullananlarda sol tarafta. Çok büyük bir oranda. O yüzden sağ tarafa felç geldiği zaman iş işte aynı zamanda da konuşamaz. Ama küçük bir kısmı her iki tarafta da temsil edilmiştir. Sol elini kullananlar ise sağ taraftadır brokası diye bir şey yok. O da karışık bir durumdur. Yani burada çok net olan durum sağ elini kullananlar açısından. O zaman siz diyeceksiniz o da burada ne iyi sağ iki elini birden konuşmak hem de bazı adamlarla konuşma merkezi iki taraftayım. Bu da bayağı iyi. Hayır. Bayağı iyi değil. Çünkü beyinde yanallaşma işlerin çok daha spesifik ve takip olarak görülmesini sağlayan şeyler. Dolayısıyla her tarafta temsil ediliyorsa bu, bu beynin çalışması açısından o kadar da parlak bir şey. Şimdi gelelim uykuda beyin. Şimdi buradaki soru şu, uyku bir çeşit ölüm müdür? Gerçekten de burada şeylere baktığımız zaman hani bu uyku ile ilişkilendiren terimleri ölüm tanrısı Thanatos, uyku tanrısı Hypnos, gece tanrısı Nix mitolojiye baktığımız zaman uyku bir çeşit müdür? Günümüzde bir kişinin uykunun neresinde olduğunu gösteren en kesin kanıt Eden gelir. Aynı şekilde epileksinin çalışılmasındaki en doğrudan yöntem elektroencefalografidir. Elektroencefalografi dediğimiz zaman burada bir kavram parçası var. Ee, bir şey anlarız. Bilinen herhangi bir uyarıcı olmadan da beyinde kaydedilen elektriksel kaydı anlarız ki bu o şu anda. İkinci olarak da bu yöntemin bütününü anlarız. Elektroencefalografi dediğimiz zaman bunun içine beyin elektriksel faaliyeti ilgili her şeydir. Fakat beyin elektriksel faaliyeti sadece kendiliğinden, faaliyetler ibaret değildir elbette ki esas daha önemlisi psikolojik açıdan beynin uyarıcılara verdiği tepkidir. Bu da iki tür olabilir. Ya basit uyarıcılara verdiği tepkidir. biz buna uyarılma potansiyeli diyoruz ya da komitör görevlere verilen tepkidir. Biz buna olay ilişkili potansiyel veriyoruz. Şimdi buradan geri dönelim başta. uyku evrelerinin parmak izidir. Yani uyanıklıkla REM, E, -E birbirine ayır delilmeyecek kadar birbirine benziyor. Bu da bize neyi gösteriyor? REM'i yani rüya evresinin uyanıklık kadar bir aktif bir beyin hali olduğunu göstereyim. Şimdi burada çok enteresan bir şey, bir şey yapalım, düşünelim. Peki uyanıklıktan farkı ne? Uyku da beynin ön lobları inili oluyor. Biz beynin ön loblarının esasında zorlu, çaba gerektiren, üzerinde düşünülmesi gerektiren faaliyetler söz konusu olduğu zaman öyküte geçtiğini biliyoruz. Genel bir terim kullanacak olursak adına yönetici işlevler dediğimiz executive function'ların yeri burası. Onların da ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi uykuda bu iyi oluyor. Uykunun en önemli özel, rüyanın en önemli özelliğine bizar diyorlar ona. Garip yani zaman ve mekan oryantasyonu yok. Yani siz bugün babanızdan rüyanızdan daha büyüksünüz. Şimdi burada bir dakika sonra Amerika'da ondan sonra uzayda. Yani zaman ve mekan oryantasyonu bozuk ve her türlü ilişki mümkün, her türlü asosiyasyon mümkün. Halbuki normalde her türlü asosiyasyonun mümkün olması hali esasında şizofrenin bir özelliği. Mesela, Beyaz deyince ben, siz %99 siyah dersiniz ama bir şizofreni hastası beyaz deyince ağaç diyebilir. Asosiyasyonlar bozulmuştur çünkü. Ha, şimdi ama rüyada bu çok normal. Neden? Demin söylediğimden ortaya çıkıyor. Çünkü kontrolü kaybı O yüzden de ki rüya çok yaratıcı oluyor. Neden yaratıcı oluyor? Çünkü orada her türlü asosiyasyon. Yaratıcılık da temenni ne? başkalarının göremediği bir işliyor. Şey Çünkü netice olarak dünyada hiç kimsenin bilmediği bir şey diye bir şey yok. Her şey ortada. Mühim olan yaratıcılıkta başkalarının göremediği bir işliyor. Şey i̇şte rüya size bu opsiyonu sağlıyor ve gerçekten de biliyorsunuz ki bazı bilimsel keşifte, şeyler, keşifler bir anayabiliyor. İşe yapılmasının nedeni de bu. Şimdi o zaman e, demek ki e, uykunun parmak izleri varmış. Yani çok klasik parmak izleriymiş bu. Peki, böyle, uyku böyle bir şey. Beyin dalgaları kaybediyor. Kesinlikle bir ölüm hali değilmiş. Beyin hatta uykudaki kadar uyanıyor. Peki acaba uyku sırasında beyin uyarıcıları nasıl tepkide bulunuyor? Beyin nasıl tepkide bulunuyor? Sıfır anlığında uyarıcıyı verdiğimiz zaman ki bunlar klasik olarak uyanıklıkta da elde edilen şeylerdir, birleşenlerde. Bakın tepki verdiğini görüyorsunuz. Ne oluyor ama? Uyku derinleştikçe ne oluyor? Yavaş yavaş azalıyor ve hemen hemen ortadan kalkıyor. Bir. İkincisi ne oluyor? Burada bakın standart sık sıfır uyarıcı arasındaki ayırı bayağı netken giderek o ayırı azalıyor. Yani Beyin bütün fonksiyonları yapmadan giderek uzaklaşıyor ve standart ve sık uyarıcı arasındaki farkı algılama şeysi de giderek azalıyor. Ama her türlü durumda bu sıfırlık bir olay değil. Bu yüzdendir ki rüya kapsamının büyük güç olduğuna da nereden kaynaklanır? İşte o sırada cam açık kalmıştır, kişi rüyasında karda giderken kendisi görüyor veya da işte böyle kapı zili çalıyordu, rüyasında bilmem değiliz. Hepimiz biliyoruz ki çevresi uyarıcılar rüyanın kapsamına girebilir. işte burada da nasıl girdiğini net olarak görüyorsunuz. Çünkü beyin bunları o sırada al. Şimdi beyindeki gelişim etkisi. Beyin acaba insanlar büyüdükçe ve yaşlandıkça ne oluyor? Şimdi yaşlanma dediğimiz zaman biz genelde bir şeyin bir şeyin azalması olarak algılıyoruz. Esasında bu sadece azalma değil. Bir şey bir şeylerin artması bir şeylerin bozulması olarak algılıyor. Yani evet sizin belirat kapasiteniz azalıyor ama sizin esnekliğiniz azalıyor veya da onun tersine bakacak olursanız tutucu olma özelliğiniz giderek artıyor. Yani bir şeyi nasıl biliyorsunuz? Öyle. Öyle devam ediyorsunuz. Bazen de bir şey tamamen bozuluyor. disorganize oluyor. Bu bir bilgisel işe, bu bilgisel işlerine bir bilgisayar bilgi işlere uzamının nasıl değiştiğini gösteriyor. Yani sizin bu bir anda kısa süreli bellekte tutabildiğiniz şeyin sayısı giderek artıyor ve bir noktadan sonra da düşüşe geçiyor. O noktanın 20 yaşları tehlikeye girdiğinde geçen seferki şeylerden bir tanesini görmüştük. Demek ki bilişsel süreçlerde böyle bir azalma yeniden. Soru şu. Bilinde çok iyi midir? Ne kadar çoksa o kadar iyidir. Şimdi siz artık bütün bu konuşmalardan sonra muhakkak biyolojik psikolojik dersinizde de bildiğiniz gibi nöronların sayısı hemen hemen aynı. Değişen şey ne? İşte aksonların daha iyi yağlanması dolayısıyla impulsların sağa sola sıçılmasının engellenmesi. Aksonların uzaması buradan başlayıp başka yerlere doğru gitmesi. Dendritlerin daha fazla dallanması, dolayısıyla daha fazla başka nöronla ilişki içine girmesi, hatta dendritlerin üzerindeki spinların, yani dikenlerin sayısının artması, böylece de başkalarıyla ilişki kurma şeyinin daha da fazla artması. Anahtar kelime burada. Yani ilişkinin artması. Şimdi bu ne kadar fazla, o kadar iyi mi? Onu biz bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var, ki o da bizim herhalde ne kadar fazla o kadar iyi olmadığını gösteriyor. Ve milimetre küp ve düşen sinaps sayısı. Ne oluyor bu sinaps sayıları? İlere farklı ve beş yaşa kadar oradan bir düşüşe geçiyor. Pruning deniyor bunun adına. Bazı sinapslar düşüyor düşüyor derken, işlevsel olma özelliğini kaydediyor. Ondan sonra da hafif bir düşüş göstermekle beraber aşağı yukarı bir platon içerisinde kalıyor diyebiliriz. Demek ki bu kadar fazla spine'de istenen bir şey değil. önce bir sürü spine yapıyor. Ondan sonra bunlardan işlevsel olanları kalıyor. Olmayanları ayıklanıyor. Yani beyin daha spesifik daha perfect, daha mükemmel bir işleyiş içerisine duruyor. Burada e, değişik şeylerde, e, değişik fonksiyonlarda e, yaşın nasıl bir etki yaptığına bakıyorsunuz. Mesela e, gözünüzün önünde bir nesneyi düşük boyutlu olarak döndürüp e, 45 derece döndüğü zaman ne durum alacağını anlayabilmek veya hani var ya kağıdı böyle 45'e katlayıp makasla kesip açtığınız zaman neye benzeyeceğini bilmek. Bu bir şey, Visualization, görselleştirme diyoruz. Ve bu görselleştirme yeteneğinin bu iki yaşlardan itibaren hızla düşük şöyle gittiğini görüyorsunuz. bir ee, şey yapma, isim geri getirme, Visual, Search, bakın hepsinde bir aşağı düşüş olduğunu görüyorsunuz. Bakın servis hatırlamanın yani açık uçlu, hiçbir ipucu olmadan hatırlamanın giderek düşlüğünü görüyorsunuz. Buna karşı tanıma türü beğeni, çok fazla etkilenmediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bir yaşlı insanla bir şeyler yapacaksanız ondan bir, bir ipucu vermeden bir şey hatırlamasını beklememeniz gerekiyor. Onu hatırlatabilmek için ipuçları vermeniz gerekiyor. Şimdi buna da bu çok önemli. Bakın şimdi yaş ilerledikçe sözel içerikli şeylerin hatırlanmasında hemen hemen bir farklılık olmadığını görüyorsunuz. Ama buna karşılık sözel olmayan yani görsel mekansa olan şeylerde giderek hızla hatırlamanın azaldığını görüyorsunuz. Yüz hatırlayamama, yer hatırlayamama gibi şeyler yaşlılığın özelliklerine. Şimdi burada bir şey daha söyleyelim. Yaşlanmada hiçbir şey değişmez diye bir şey yok. Yaşlılık tabii bir şeyleri götürüyor. Ama şimdi biz burada da sağlıklı yaşlanma diye bir konsept kullanıyoruz. Sağlıklı yaşlanma, herhangi bir bozukluk veya hastalık olmadığı durumdaki hal, o durumdaki halde bile bunlar benim. Ama eğer kişi daha sağlıksızsa zaten bunlar daha da fazla. Benim. Dolayısıyla yaşlandıkça insanlarda bir şeylerin azalması bekleniyor. Azalmıyorsa anlıyorsa bu çok ekstra bir şey oluyor. Ama hastalık sözcüğüsü ise bunların miktarı daha da fazla olur. Şimdi kısaca bir de işlevsel bozukluklara bakacağız. Neymiş işlevsel bozukluklar ve beyindeki yer Şimdi artık tabii ki yine altını çiziyoruz. Beyindeki yerleri dediği zaman sadece o olmadığını biliyoruz. Merkez, the center fikrinin doğru olmadığını biliyoruz. Ama bazı yerlerim gerçekten de kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz ve bu iş fikir içerisinde hareket ediyoruz. Ee, i̇lk e, önündeki üzerinde duracağım şey belli olacak. İşte burada e, hipokampusun çok önemli olduğu geçen derslerimizde söylemiştik. Şimdi Stephen Swank çok güzel bir adam var. Stephen Swank herhalde bir neurobilimci değil, psikolog da değil ama çok çok çok zeki bir adam sorudan da ithal ederek kendini bir şey yapmış bunun arada. Diyor ki, belleğimiz yalnızca rastgele alakoyup kalanları da yine rastgele kaybeden bir öge değil. Yani bu işler rastgele olmuyor. Niye öğrenme, ne hatırlama. Bilerek tersine, bilerek düzenleyen, bilgiyle alıklayan bir gücü var onun. Hayatımızın unuttuğumuz yanları Gerçekten de unutulmaya çoktan hükm giymiş giymiş olanlardır. Şimdi gerçekten de 15. Yüzyılda zihin dediğimiz zaman, e ben bir noktaya geleceğim size diyeceğim, zihin dinamik bir olaydır. Her an zihin beylek izleri üzerinde çalışır, onları sıraya sokar, onları günceller onları yeniden yapılandırır, bir sürü işleme tabi tutar, devamlı bir sürü işleme tabi tutar. Dolayısıyla en sonunda sizin hatırladığınız hiçbir zaman öğrendiğiniz şey değil. Şimdi burada hemen bir parantez açıp bakın aklına şahitlik meselesini düşünmeniz lazım. Yani var ya mesela bir, bir, bir orada bir olay oluyor, kameraya bakıyorlar orada bir adam var, gel bakalım sen diyorlar, bu nasıl olur diye anlatmışsınız. Şimdi bu anlatma olayı hele ki oradaki kişi e, bu bilgiyi çok akıllıca almazsa çok kolay etkilenebilen ya orada silah attan birisini gördün mü? dediği zaman o oradaki zaten çok emin olmadığı o görüntüler silah birisi olarak toplamıyor. o artık silah attan birisini alamaz. Üst üste soruldukça her gelişinde o beyin arkada onları çalıştırıyor. Her gelişinde bir başka şey ortaya Dolayısıyla şahitlik şeyinin, e, kurumunun nasıl bir güvenirliği olduğu psikolojinin en önemli araştırma alanlarından bir tanesidir. Ama her türlü durumda bu Stephen Wyden da söylemiş olduğu gibi bellek çok enteresaymış. Şimdi biz biliyoruz ki bellek denen şey tek şey değil, bunun bir sürü değişik türleri var. Bunları tabii değişik şekillerde sınıflayabilirsiniz, ama en azından bilmemiz gereken şey bellek bir şey değildir. Bir sürü değişik formları var, beyin alanları var. Mesela çalışma belleği. Çalışma belleğinde sorun olduğu zaman dorsolateral prefrontal korteks dediğimiz alanlarda bir bozululuk. İşte ya nedeniyle, ya hastalık nedeniyle, tümör, enfeksiyon vesaire her neyse. Buralarda bir bozukluk meydana geldiği zaman beynin, kişinin çalışma beyniyle sorunlar ortaya çıkar. Hipokampus da sorun olduğu zaman bellik izi sağlamlaşamıyor. Geçen 15 gün önce de üzerinde duymuş olduğunuz gibi. Siz bir şeyi öğrendiğiniz zaman öğrenmiyorsunuz. Öğrendiğimiz şeyin beyinde adına hipokampus, yani deniz atı denen yer işliyor. Görevi türüne bağlı olarak değişir. uzunluklar değişiyor. işliyor. Yani işte kimisi birkaç dakika, kimisi birkaç saat, kimisi birkaç gün. Hipokampustaki bu işlemlerin sonucu beyin diğer yerlerine aktarılıyor eğer bu potampusta bir hasar meydana geliyorsa, belli bizlere sağlamlaşabiliyor. Diğer bir de işte kişi öğrenebiliyor, fakat öğrendiğini hatırlamıyor. Öğrendiği şeyleri sonradan hatırlıyor. İşte az aynı hastalığının özelliğinin bu olduğunu söylemiştim. Açık veyahut da bildirilebilen, yani dikleriyeti, bellek ya x plus z yani bellek türü medial temporal log, yani hipokampusun da içinde olduğu beynin medial alanı. Örtük bellek, implicit memory. Implicit memory öyle bir şey ki hem yaşlanmada en az etkilenen hem de bir sürü hastalıkta da en az etkilenen be bellek biçimi. Ve tabii ki bu bellek beynin alt taraflarını bazar gangliyalarda yani sub kortikalarda. Tabii bu hastalıkların çok büyük bir çoğunluğu en azından başlangıç olarak kortekste başlıyor. Dolayısıyla eğer beynin korteksinin başka korteksten başka bir yerinde bu belli organize oluyorsa en azından başlangıçta etkilenmiyor. İşte e, bazar gangliyalık hikayede zaten o. Ee, mesela şimdi bir başka bozukluğa bakalım. Görsel duyumla ilgili bozukluklara bakalım. İlgili alanlara bakalım. Şimdi neymiş görsel korteks. Nesneyi görsel olarak aldırıyamama, yani aldırıyamama, algılama bozukluğu neyle ilgiliymiş? Oksitaynoblar ve ventral yola. Hani dedim ya, alttan ve üstten iki tane yola gider. İşte bu ventral yola nesne algısı ile ilgilenmiş. Yani şurada bir hastaneye geldiği zaman kişi istediğin takdirde onu kopyalayabiliyor nesneyi. Fakat bunun bir ağaç olduğunu bile. Bu ağaç olduğunu. Nesneyi tanıyamama. Yani onu yapıyor, çiziyor fakat tanıyamıyor. Anteri örtem görüyor. İnsan yüzlerini tanıyamama. Füzyform virüs denen bir yer var. Özellikle şuralarda bir yerde insan yüzlerini tanıma onunla ilgili. Okuyamama ve görsel uzaysal algılama bu defa bütün bunlar olmakla beraber dorsal yolak esasında söz konusu. Ve o zaman da ne oluyor? E, yör, do, dorsal yolakta bir şey olduğu zaman görsel ve kansal algılamada bir gözlem yapıyoruz. Bunlar nüroksikoloji işgeli. Mesela bildensel düğünlere bakalım. Şimdi bakalım neymiş? Mesneli dokunarak tanıyamama söylemiştim. Merkezi oğlunun arkasında somatosensörü alan var. Burada dokunma, acı, ağrı, sıcak, soğuk bedene ait bütün düğümler temsil ediliyor. Orada uygun alanda bir bozultup meydana gelerek geldiğinde kişi eline bir şey verildiği zaman bunu dokunarak Tanıyamaz. Ama gözünden baktığı zaman neden bölümlerinin yerini bulamama veya algılamama posteriyor parietal bölgedir. görsel alandaki nesneleri tanıyamama nörolojik infar. infar inferior parietal lob, yani parietal lobun alt tarafında hasar meydana geldiği zaman kişi hasarın karşı tarafındaki şeyi e, alanı göremiyor. Hatta bunun aşırı örnekleri de, ekep mesela yüzünün bir tarafını teşiriyor, öbür tarafını etmiyor. Tabağındaki yemeği bir tarafını yiyor, öbür tarafını yemiyor. Çünkü orası yok. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi burada e, yine işitsel duyum ve beyin alanı. Ses körlüğü, yani sesleri aldığı ağlayamaman e, 41 ve 42. alanlar. işitsel korteks, birinci işitsel korteks konuşulanı anlayamama. Şimdi bu 44 ve 45 de anlamada bir bozukluk yok. Kişi konuşamıyor. Yirmi ikinci alanda kişi konuşabiliyor. Fakat konuştuklarına bir anlamı yok. Yani konuşma sesleri çıkarıyor. Gramatik olarak, karman çorman bir anlamı yok. Neden? Çünkü o da yani konuşmanın algılanması, kavranması, ilgili bir bozukluk. İkisi beraber olduğu zaman da tabii ki afazinin, afazinin şiddeti çok daha fazla olur. Şimdi bütün bunlarda neyi görüyoruz? Demek ki ee, beynin bazı alanlarındaki bozukluk klinik şekli ortaya çıkarıyor. Mesela hareketlere bakalım. İnce hareketleri yapamama motor alan dört hareketleri programlayamama, motor alanı 6. Göz hareketlerinde bozukluk, 8. Brodman alanı 8. Şimdi bu göz hara yalancı Ya bunda da bozukluk ne olacak filan diye düşünüyorsunuz değil mi? Şimdi bu o kadar enteresan bir şey ki, bir parantez açalım, bir damlacıkla üsülüyor. Esasında e, bu yine e, beynin nasıl ta aşağıdan yukarı kadar kareler istikliği işlediğini bir başka göstermesi. Şimdi, bir insanın, bir canlının işi duyumsayabilmesi için, görme için şimdi, görebilmesi için o neslinin hareket edilmesi Eğer deneysel olarak siz göz hareket ettikçe, aynı onun gibi hareket eden bir nesne projektedir dersiniz işiniz yüzünü, bir noktadan sonra iş hiç, hiçbir şey vermemiştir. Bu bilmemiş Yani hareket etmesi. E şimdi bir soracağım, yani çansız tıraş boyuna hareket ediyorsunuz ama hani şu beni şey hareket etmiyor. nasıl oluyor? Onun hareket etmesi de, Göz hareket ederek onu hareket ettirmiş oluyor. Diğer bir deyişle mühim olan hareket değil, mühim olan Biliyorsunuz gözün alt tabakası var. Esas iş oradan başlıyor. Alt tabakada reseptörler. Müim olan hep aynı reseptörleri uyarılmasını. Dolayısıyla nesne hareket ettiği zaman farklı reseptörler şey var. Ona gerek yok. Doğa onu öyle yapmış ki göz hareket ederek devamlı ne yapıyor? Farklı reseptörlerin uyarılmasını sağlıyor. Şimdi ben böyle bakıyorum. Diyeceksiniz, hocam sizin gözlüsü hareketi hocam siz galiba bir nokta galiba sizi hiç görmüyorsunuz. Esası karşıdan bakıldığınız zaman görüm yani çok küçük hareketleri var gözlümünde, sarkı hareketleri yani, sarkı dik hareketler. Esası işte o işi yapar bu benim böyle böyle yapmam diyeyim. O sarkı dik hareketler. Peki. Görmeyi bu sağlam. Şimdi ben bir şey göreceğim. Ne oldu? İşte retina değiştiriyor bunu. Nasıl değiştiriyor bunu? Biz bir şunu biliyoruz. Bu hareket tesadüfi değil. İşi güzel değil. Çünkü bu işe, artrakırlılar falan filan var ya artık çok kolay bir şekilde bunlar şey yapabiliyor ama artrakırlılar çok önce bu esasında belirlenmiş vaziyette. Mesela bir insan yüzü gösterildiği zaman bir insan yüzünün en önemli kısmı nedir? Informatik değer olan kısmı yoksunuz. Sonra ağız. Değil mi? Hani burun burun filan oralara bakarsınız ama hani göz Gerçekten de sağlıklı bir insan, bir insan yüzüne baktığı zaman göz hareketleri devamlı gözü tarıyor. Ona yakın bir kısımda ağzı tarıyor. Gidiyor gözü tarıyor, ağzı da Ara sıra da böyle etraflarda dolaşıyor. Hareketleri böyle nasıl yoğunlaştığını görüyorsunuz. Şizofreni hastası Römmü. Herhangi bir şeye odaklandığa yani. şimdi buradan biz şunu anlıyoruz ki bu göz bir an sonra nereye hareket edeceğini biliyor. Nereden biliyor? Nereden biliyor? Yani retinada ne var ki de bunun diyecek? Demek ki retina yukarıdan komut alıyor. Bir an sonra gözü neye hareket ettirmesi gerektiği konusunda komut alıyor. Demek ki bizim bil fiil görme işimiz dahil paralel sistemler içerisinde oluşan bir şey yok. Şimdi göz hareketleri o bizden de çok çok önemli çünkü bil fiil algılamamızı sağlayan bir şey. Konuşamama brok alanı 4, 4 5. ve 5. İşlemde ve depolamanın paralel olarak yapılamaması 9 ve 46 burada çok önemli. Paralel olarak yapılamaması. Çünkü şeyde, çalışma belliğinde esasında, kısa süreli bellekte olan şey onda da aynen var. Ama onda ekstradan bir şey daha var, çalışma belliğinde. Çalışma belliğinde iki süreç paralel olarak birbirine geliyor. Benliği. Nedir? Bir kişi uyarıcıyı algılıyor, onu bir tarafta tutuyor bir taraftan da onun üzerinde bir işlem işleme, çalışma belirliğine, bu oradan geliyor. Bunun en tipik örneği En güzel örneği simpütene tercüme yaparız. Ne yapıyor? Bir tarafta uyarıcı, o ses onu alıyor. Onun ne olduğunu algılıyor. Onu bir tarafta tutuyor. Şu tarafta onu Türkçenin İngilizcesini buluyor, <gülüyor> İngilizcesini sor. Dolayısıyla bir taraftan bir depolama işi var, birip bir taraftan da bir şey işlemlemiş. O yüzden de paralel işlemedendiği zaman bunu yapıyor. Çekgileri yettiyemem. frontal alan, BA 11, 13 ve 14. Şimdi bu frontal korteks çok çok önemli bir alan daha iyi konuşmalarından birisinde de söylemiş olduğum gibi beyin, insan için bir şeyleri yapmak önemli. Ama bir şeyleri yapmamayı becerebilmek çok daha önemli. İndizyonlar çok daha önemli. İşte bu inhibisyonu sağlayan alanlar bu veya on bir yol, on üç, testinde, struk gibi bir testinde yani siz diyorsunuz ki kişi bak burada bir takım kelimeler var. Bunlar ifade ettiğinden farklı renkli yazılmış. Ben senin bana renk isimlerini söylemenizi istiyorum. Halbuki öyle otomatik bir tepki var. Yani okuma tepkisi. Halbuki hiç ilgisiz bir şey isteniyor. Kim ister ki yani halkların yerlerinin ne olduğunu söylenmesini. Ne yapması gerekiyor kişinin? Okuma itkisinin <gülüyor> başlaması, inime etmesi, onun yerine ilişkisinin bir başka bir şey yapması. Bu tabii deneysel olarak ortaya konmuş Yani deneysel bir görev ama bizim bütün günlük hayatımızda bu tür şeylerin, örnekleri sayısı sıra Şu anda siz bunu çok yoğun bir şekilde yapıyorsunuz. Nedir? Beni dinlemek adına başka şeyleri bastırmaya çalışıyorsunuz. Başka şeyleri bastırarak dikkatinizi bana yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu alanlarda Şimdi bütün bunlardan sonra Örneklerini işte uykuda, gelişimde, ev, ev, evlinde, bozukluklarda vesairelerde çeşitli noktalarını göstermiş olduk. Bu beynin, haka hani olacağım o kadar karışık bir şeymiş falan bir şeymiş. İçinize O kadar da karışık bir şeymiş. O <gülüyor> kadar niye şeyler? Tabii ben e, ta o eski kuramları falan diyeceğim Ha baştan beyin insanlar beynin nasıl bir şey olduğunu falan filan, bu konuda falan bir müdüden başlayarak kullananlar şey var. Beynin paralel çalıştığı çok açık bir şekilde belli. Dolayısıyla çağdaş modelinin hepsi beynin paralel çalıştığını söyleyen modeller. Şimdi bunların ayrıntılarına girmeyeceğiz. Sadece Yavucan bu kadar da zor değilmiş. Dediyseniz eğer bir tesadüf demememiz için. <gülüyor> Şimdi bu damasyonun şilnün somatik sağlıklı işaretleyiciler diyor. Bir gözden çıkıyor, oradan amigdala'ya gidiyoruz. Sağ ve çalışma beyneklerini ara şeyler, ara korteks ve hipokamp, usipotalamus ki adrenal korteks. Yani siz bir şey gördüğünüz zaman bütün bu şeyler ve e, duyguları da algılama işinin içine sokan en azından kuramların ilki. Şimdi bazı başka kuramlar varsa bile kuramların ilki ve en sistematik olarak. Fus teyri kuramı, kontifal meydat Hareketlerin her aşaması, hareketli yani hareket duyumların her aşaması, her aşamada ilişkileri olduğu gibi yine yani aynı şekilde en aşağı tünden bir hareketin en yukarıya kadar etkili olduğunu ve en aşağı tünden bir uyumun en yukarıya kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Diğer bir deyişle, yani siz kavramsal bir algılama yaptığınız zaman, bunun içerisinde bunun içerisinde kavramsal, semantik işler var. İpsodik işlem işler var. Çok duyumlu işler var. Filetik işler var. Yani esasında en temelde her şey filetik, belleğe, üste, üslübe ne işte episodik be ne işte semantik be ne en üstte kavramsa yani biz yaparız kavramsa semantik episodik yani kafamızda bazen en azından ilk başına kadar bunlar böyle böyle, böyle ayrı aynı şeyler paylı bu kuran bize gösteriyor ki bunun bütün bellek türlerinin kendi içinde birbirleriyle ilişkili olduğunu bütün dallanışların en karmaşıktan en basit derecedeksin ve içgüdüsel olan birbirleriyle ilişki içinde olduğunu ve beyin beyinde her aşamada bu iki şey birlikte ilişki içindir. Göstereyim. Ve nihayet son kuram. Erol Başar'ın Konstülasyonel Meral Topluluklar Kuramı. Erol Başar e, isminden anlayacağınız gibi Türk. Şu anda Türkiye'de e, aldığı atıf sayısı 20 bin, 25 bin, 30 bin şeyler, değerler. E, harf faktörü bazılarınızı bunu belki bilmiyorsunuz. Eylül'e yakın bir harf faktörü olan bir uzun adamı. Çok başka kendisi fizikçi. E, mesela Kuster bir e, nörolog. Damasio da aynı şekilde bir nörolog. Erol Başak e, fizikçi. E, yegane kurandır bu. E, Beyinin elektrofizyolojik birleşenleri temelinde açıklıyor ve elektrofizyolojik ileşenleri derken de uyarılma potansiyeli temelinde değil, uyarılma potansiyelini oluşturan frekanslar temelinde şey açıklayan, kurandır. E, Onun da kurama bir başka sen içerisinde hareket eder. Onun da ayrıntılarını elbette ki burada bilmeyeceğiz. Ama burada şunu algılıyor, algılıyor olmanız lazım. Ya, hocam bu kadar da zor değilmiş, yani anlaşılır. Hayır, değil. Şu tarihte birbirinden çok çok farklı, ben sadece üç tanrısım size şerifi ama en önemli olanları bunlardır. Birbirinden farklı kuramlar yapılıyor. Hangi kuramı doğru olduğunu tam olarak şu anda bilinmiyor. Her, her kuramı destekleyen duygular var. Dolayısıyla bunların hepsi doğru. Dolayısıyla bir gün biriyle bir araya gelecek, bütün kuramları birleştirip bir mega kuram yapacak. Bir mega kuram yaptığı zaman, Nasıl bir şey ortaya çıkacak? Acaba elimizdeki şeyler şeyle, araçlar bunun için yararlı olacak mı? Atıyorum mesela, deterministik yaklaşım yeterli olacak mı bunun için pozalite işi? Yeterli uyarıcıyla davranışı al. Şimdi şu beyle baktığınız zaman, uyarıcı nerede başlıyor, davranış nerede? Nerede? nerede? Yani görüyorsunuz ya olupların içerisinde bir kez sizin algılama dediğiniz şey, Buradan başlıyor, oraya gidiyor, oradan geliyor, buraya gidiyor, göze iniyor, gözden çıkıyor vesaire. Davranış dediğiniz şey, Fusne'nin kurabını düşündüğü her aşamada en alttan en yukarıya kadar sadece kendi duysal için dediği motor işlerinden hareket ediyor. Yok efendim şehre işin içerisine giriyor, duygular işin içerisine giriyor, hormonlar işin içerisine giriyor. Yani şimdi işte o zaman neden nerede, nerede neden? Neden? Oksipikar korteksi Tek başına oksipikar korteksi olsa sizi anlayamıyor musunuz? Hayır. Efendim o biraz daha yukarıda. Peki ventral olarak mı sadece? Hayır, çünkü sadece ventral olarak görsel mekanse yapamıyorsunuz? Sadece ikisi mi? Değil. Peki bu ikisi nerede birleşecek? Çünkü neticesiz beni gördüğünüz zaman bir nesne, bir de ayrı yeten bir yer olarak mı görüyorsunuz? Hayır bir yerde bir nesne olarak görüyorsun veya bunlardan bir tanesi bir yerde bir tanesi bir yerde buluyorsa bir yerde de birleşiyor değil mi? Peki birleştiği yer neden? Dolayısıyla bir söz konusu olduğu zaman o bildiğimiz pozitivistik felsefe çalışılacak. <gülüyor> o zaman başka şeyler bulurması icanlayacak. Başka istatistikler başka matematiksel yaklaşımlar, başka ömeliyizdir yaklaşımlar. E o yönde de zaten çalışmalar zaten yapılıyor. Ama yani hani ona içine girdiğiniz zaman konuşmamı şöyle bitireyim. Yani bu konuyu ne kadar fazla biliyorsanız biliyorsanız o kadar az şey bildiğinizi fark ediyorsunuz. Çünkü derine girdiği daha fazla derinleşiyor. Hani o yüzden diyor ya insan zihni e İnsan zihni çok karmaşık bir şeydir. Eğer çok basit olsaydı, yine de insan da bu defa o zihni anlayacağı, insan da bu defa yine onu anlayamayacak kadar basit olacaktı. Biri yani böyle karışık, karışık, karışık, karışık işler var ya. Her neyse, e, beyinle ilgili olarak bazı noktaları göz önüne çıkarmak ve hani böyle bir highlightlar ortaya koymak, işte altına çizilecek noktaları yaptığımız bu konuşmada. böylece burada bitmiş oluyor. Dolayısıyla biz neye hazır hale geliyoruz? Beyin böyle bağlanmış. Şimdi bakalım zihin neymiş? Dolayısıyla nasıl ilişkilendirilebilirmiş ve ne ölçüyle ilişkilendirilebilirmiş? Bu nasıl konuşmamız da inşallah o olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum değerli